Ey kendisinden başka sığınamız olmayan zat. Ey kendisinden başka dermanımız olmayan zat. Rızanı ve hoşnutluğunu arzu ederek aldığımız nefeslerimiz hatrına. Senden başkasının hoşnutluğu için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 sahibim ve sığınağım Rabbim sana doğru sana yönelik her an benimle birliktesin eyvallah ta biz hep seninle birlikte olamadığımızdan bir nefeslik huzur için yüzümü gönlümü